Kıyamet Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. 40 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki El-Kıyâme kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kafirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Kıyamet gününe yemin ederim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 birbirinden farklı oluşu göz önüne alınacak olursa, ayetin üzerinde durduğu noktanın önemi anlaşılır. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. Ayete, ''Fakat insan, geleceğinde de kötülük işlemeye devam etmek ister.'' şeklinde de meal verilebilir. ''O kıyamet günü ne zaman?'' diye sorar. Gözler kamaştığı,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 bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunun rahim cidarına asılıp gömülmüş şekli demektir. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?